Bu videoda Homeros'un M.Ö. 720 yılında yazmış olduğu 16.000 dizelik İlyada Destanı adlı mitolojik eserin baş karakterlerinden biri olan Akilus'un hikayesini göreceksiniz. Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biri olan Akilus, bir ölümlü olan Teselya kralı Peleus ile su tanrıçası olarak bilinen Thetis'in oğludur. Yarı tanrı olmasına rağmen tam bir tanrı gibi dövüşme yeteneği vardır ve hayatı ve yetenekleri Yunan mitlerinde büyük bir sembol haline gelecektir. Akilus Fransız dilinde Aşil diye telaffuz edilir ve Türkçede de Aşil olarak anılmaktadır. Ben özüne sadık kalarak ondan Akilus diye bahsedeceğim. Çok güzel bir su tanrıçası olan Tetis'e hem tanrılar tanrısı Zeus hem de deniz tanrısı Poseidon aşıktır. Ondan bir erkek çocuk isterler hatta Zeus onunla evlenmeyi bile düşünmüştür. Ancak bir anlatıma göre tanrıça temiz bir diğerine göre ise ateş hırsızı Prometheus. Zeus'a Tetisten doğacak çocuğun kendisinden bile daha güçlü olacağını söylemiştir kendilerinden daha üstün bir gücün ortaya çıkabilme ihtimalinden korkan tanrılar bunu engellemek adına dikkatle plan yaptılar ve Tetis'in bir ölümlüyle evlenmesini sağladılar. Tetis bu evliliği hiç istememişti ve Hepaistos'a şöyle dert yanmıştı. Söyle Hepaistos, Olimpos'taki tanrıçalar arasında yüreği benim gibi acılı biri var mı? Zeus bunlar arasında bir bana verdi acıları. Bunca deniz tanrıçalarından bir beni verdi ölümlü kocaya. Ayakos'un oğlu Pelaus'a. Katlandım bir adamın yatağına girmeye, istemeye istemeye, tiksine tiksine. Thetis ile Pelaus'un evliliğinden 7 çocuk dünyaya geldi. Tetis Pelaus gibi bir ölümlüyle evli olmaya katlanamadı ve çocuklarını da kendi gibi ölümsüz yapmak istedi. Geceleri uyanarak çocuklarını ateşin üzerine tuttu ki gövdelerindeki ölümlülük tohumları yok olsun. Fakat bu katlanılabilir bir şey değildi. Her çocuk bundan sağa çıkamayacaktı. Birçok çocuğu bu şekilde yanarak öldükten sonra sıra Akylus'a geldi. O gece Peleus uyandı ve Tetis'i Akilusu topuğundan tutarak aleve verirken gördü. Büyük bir dehşete kapıldı. Çocuğu son anda kurtaran Peleus, Tetis'i evden kovdu. Tanrıça denize dalarak uzaklaştı ve bir daha geri dönmedi. Akilus kurtuldu ama dudakları ve sağ ayağının aşık kemiği yanmıştı. Babası Peleus, Akilus'u hekimlikte usta olan ve bedeni yarı at yarı insan olan Kiron'a götürdü. Kiron, çocuğun yanan kemiğini en hızlı koşuculardan biri olarak bilinen ve artık hayatta olmayan Damisos adlı bir devin iskeletinden aldığı bir kemik parçasıyla değiştirdi. Akilus bu sayede hızlı bir koşucu oldu çünkü onda hem tanrı çakanı hem de bir devin kemiği vardı. Bu, Akilus'un dillere destan hızıyla alakalı ilk teoriydi. İkinci teori ise şöyledir. Tetis Akilus'la gurur duyar ve onu ölümsüz kılmak için ölüler diyarından geçen Styx nehrinde yıkamak ister. Ancak Tetisin elini bu nehre sokması yasaktır. Tetis elleriyle Akilus'un topuğundan tutarak onu topuğu hariç tamamen suya batırır. Akilus bu sayede ölümsüzlük kazanmıştır ama topuğu suya değmediği için tam olarak ölümsüz değildir. Popuğu zayıf noktasıdır. Akilus bu kutsamadan sonra eğitimi için bir sentor olan Kiron'a verilir. Yunan mitolojisinde sentorlar az önce belirttiğim üzere yarı at yarı insan olan varlıklardır. Ve bunların en akıllısı ve bilgisi ise Kiron'dur. Kiron Akilus'u savaş sanatının yanında binicilik, at sürme, güzel konuşma, koşma ve müzik gibi diğer alanlarda da yetiştirmiştir. Onu avladığı aslan, domuz, kurt ilikleriyle beslemiştir bu nedenle Akilus daha ufakken bile en ağır mızrakları, kılıçları bile kaldırabilecek bir kuvvete erişmiştir. Kayıtlarda yazdığına göre aslında çocuğa Akilus ismini bile Kiron vermiştir. Bu isim ona yeteneklerini kanıtladığı zaman verilmişti. O zamana kadar çocuğun adı Ligrion'du. Akilus, Kiron'un gözetimi altında çok cesur bir savaşçı olarak ünlendi. Fakat ölümsüz annesi onun Truva savaşına gidecek olursa öleceğini kehanet etmişti. Bunun üzerine oğlunun bir kız kılığına girmesini ve Kral Lycomedes'in Skiros adasındaki sarayında kadınların arasında saklanmasını sağlamıştı. Kimi rivayete göre Akilus bu sarayda saklanırken bir kadını hamile bırakmayı da ihmal etmemişti. Truva savaşının asıl çıkış sebebi, Truva'nın en güzeli kabul edilen Helen'in düşman ordusunun Paris adındaki bir prensiyle kaçmasıdır. Truvalılar ve Yunanlar normalde ateşkes yapacaklardı fakat Helen ve Paris, Birbirlerine olan tutkularını dizginleyemediler ve bu hata iki büyük ordunun karşı karşıya gelmesine sebep oldu. Yunanlar, Akilus olmadan Truva Savaşı'nda şanslarının az olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden bir an önce Akilus'un bulunmasını isteyen Kral Agamemnon, Akilus'u bulma görevini zekası ve ile bilinen Odisea'ya vermişti. Odisea, Akilus'un saklandığı sarayı öğrendi ve saraya tüccar kılığıyla girerek çeşitli kumaş ve elbiseleri ortaya döktü. O sırada gösterişli kumaşları gören kızlar elbiselerle ilgilenirken Odisea aralarından Akilus'u bulmaya çalışacaktı. Bunun içinde bir planı vardı. Getirdiği elbiselerin arasına savaşçılara layık çok güzel bir kılıç saklamıştı ve kılıç çıkar çıkmaz Odisea saraya bir saldırı varmış gibi bağırarak silah başına diye askerleri çarptıracaktı. Planı devreye koydu. O sırada kızlar kaçışıyorken Akilus refleksle elini kılıca atmıştı ve kimliği ortaya çıkmıştı. Akilus bu olaydan sonra Truva Savaşı'na katılmak zorunda kaldı. Gerçi zaten buna isteği de vardı. Zira adını tarihe en büyük kahraman olarak yazdırmak istiyordu. İşte muhteşem Akilus'un öyküsü tam da burada yükselecekti. Homeros'un İlyada'sında şiirin bütününde işlenen temel konu Akilus'un öfkesidir. Onun Miken kralı Agamemnon ile kavgası sonra da kavganın Troya. Yani Truva'yı kuşatan Akayan Yunanlarına uzaması öykünün büyük bir kısmını kaplamaktadır. Savaş başlar ve Aquilus dillere destan dövüş yeteneklerini ortaya koyarak bir sembol haline gelir. Başkomutan Agamemnon'dan bile daha ünlü biri olmuştur. Ancak bu Agamemnon'u kıskandıracaktır. Agamemnon, otoritesini kanıtlamak için Yunan kahramanı Akilus'un savaş ganimetinden payına düşen, Briseis adlı ve son derece güzel bir kadın olan bir tutsağı kendisine vermesini istemiştir. Akilus, kadının kendi payına düştüğünü söyleyerek bunu reddetmiştir. Ancak Agamemnon, başkomutanlık hakkını kullanarak kadına el koymuştur. Akilus, hakkının gasp edilmesine oldukça kızmıştı. Kendisi hiçbir çıkar gütmeden savaşmış, didinmişti ama payına düşenleri başkomutan almıştı. Akilus'un buna tepkisi destanda şöyle geçmektedir. "Kıyasıya savaşta benim kollarım görür en büyük işi ama bölüşmede payın en okkalısı sana gider. Hem onur payımdan olayım hem de burada kalayım ha? Ne için? Seni mal mülk sahibi etmek için öyle mi? Bu haksızlık karşısında oldukça öfkelenen Akilus kılıcını çeker ve kralın kellesini uçurmak için savurmaya kalkışır. Ancak tam o esnada arkasında tanrıça Athena belirir. Athena Akilustan bunu yapmamasını ister çünkü ona çizilen kader başka türlüdür. Akilus tanrıçaya karşı gelmez ve Agamemnon kendisinden özür dilemedikçe savaşmayıp çadırına kapanacağını söyler. Çocukluk arkadaşı Patroklos hariç hiçbir arkadaşıyla da görüşmeyeceğini bildirir. Agamemnon'un buna cevabı şöyle olmuştur. Kendisi bilir. Savaşta askerler ölür ancak krallar konuşulur. Akilus'un çekilmesiyle Yunanlar Troya surları altındaki ovada üç kez yenilgiye uğratıldılar. Akilus hem bin askere bedeldi hem de askerler için bir moral kaynağıydı. O vakte kadar hep saldıran Akayanlar artık savunmaya çekilmek zorunda kaldılar. Bu yenilgiler arasında bir gece Akilus'un çadırına üç kişi geldi. Ayas, Odysseus ve Phoenix. Ona çeşitli armağanlar ve erdemler vaat ettiler. Akilus bunları reddetti. Daha da ileri giderek ertesi gün yeniden denize açılıp yurduna döneceğini, kazanacağı ölümsüz şanın yerini silik bir ihtiyarlığın ardından ölmeyi yeğleyeceğini söyledi. Agamemnon için savaşarak bir şan şöhret elde etmektense herkesin unuttuğu bir ihtiyar olarak ölmeyi yeğleyeceğini söyledi. Daha sonra Akilus'un en iyi arkadaşı olan Patroklos heyecan içinde gelerek şöyle bir istekte bulundu. ''Ah Akilus, sen duygusuz ve acımasız bir insansın. Bari omuzlarımı senin silahlarınla korumama izin ver. Böylece Troyalılar beni sen zannedecektir ve savaştan kaçacaklardır. Ayrıca bizim askerlerimize de moral olur. En azından bir nefes alırlar.'' Akilus her ne kadar içine sinmese de bu teklifi kabul etti. En azından askerler için sanki da savaşıyormuş gibi bir görüntü oluşacaktı ve bu önemliydi. Akilus'un silahlarını kuşanarak savaş meydanına giden Patroklos, orada düşman ordusunun en yetenekli savaşçısı olan Hector'la karşılaşacaktı ve Hector tarafından öldürülecekti. Olayı öğrenir öğrenmez Akilus iki eliyle ocaktan kül aldı ve başından aşağı döktü. Boylu boyunca yere uzanıp saçlarını yolarak toza toprağa bulandı. Nasıl buna izin verdim, nasıl onu gönderdim? Kesinlikle intikamını alacağım kardeşim. Gerekirse ben de öleceğim ama intikamını alacağım. Ve işte o zaman Akilus gerçek savaşına başladı. Akilus savaş giysilerini kuşandı ve Agamemnon'la barışarak Patroklos'un intikamını almak için yola çıktı. Bu esnada annesi Tetis Hephaistos'a yenilmezlik getiren bir kalkan yaptırtmıştı. Bu kalkanın üstündeki karışık semboller ve anlamları yüzlerce yıl sonra bile konuşulacaktı. Homeros'un kalkanı tanımlaması antik Yunan şiirinde bilinen ilk Ekfrasis örneğidir. Ekfrasis görsel bir sanat eserinin dramatik ve grafik tasviridir. Akilus bu kalkanı aldı ve savaşa katıldı. Artık Akilus'un öfkesine karşı koymak imkansızdı. Yüzlerce kişiyi katletti. Hector'u getirin yoksa hiçbirinizi sağa bırakmayacağım. Savaş meydanını delip geçiyordu. Hector bu dövüşe hiç yanaşmadı ama başka çaresi de kalmamıştı. Aksi takdirde bir korkak olarak anılacaktı. İsteseydi surlardan okçularına emir verirdi ve Akilus'u oracıkta öldürtebilirdi. Ama savaşmanın da bir onuru vardı. Karısıyla vedalaştı ve Akilus'un karşısına çıktı. Akilus, Hektorla karşılaşıp teke tek dövüşmeye başladığında kılıçların hareketleri sanki bir sanat tablosu gibiydi. Akilus büyük bir öfkeyle saldırdı ve Hektor'u yere düşürdü. Karşı koymak imkansızdı. Öfkesi resmen fiziksel bir kuvvet haline gelmişti. Öyle bir kılıç darbesi indirdi ki bu darbe tanrıları bile öldürebilirdi. Hector'un son dileği öldükten sonra bedeninin uygun bir şekilde gömülmesiydi ama Akilus bunu bile kabul etmedi. Hector'un topuklarını delerek kayışlar geçirdi ve bir at arabasına bağladı. Arabayla Hector'un bedenini şehrin surları etrafında sürüklemeye başladı. Bütün bunlara rağmen acısını dindiremeyen Akilus, her sabah şafakta kalkarak Hector'un cansız bedenini Patroklos'un mezarı etrafında üç kere sürükleyerek sakinleşmeye çalıştı. Ancak Tanrı Apollo'nun kutsamasıyla cesette en ufak bir çürüme veya bozulma meydana gelmemişti. Hector'un bedeni ne kadar aşağılanmış olsa da Tanrıların gözünde saygı görmüştü. Hector'un babası yani Truva'nın kralı gizlice Aquilus'un karargahına kadar geldi ve ona oğlunu geri vermesi için yalvardı. Kral Akilus'un önünde diz çöktü fakat nafileydi. Akilus seni de öldürmeden çek git buradan diyerek onu reddetti. Ancak Zeus'un emriyle Hermes gecenin karanlığında Yunan karargahına gelip fidye karşılığında cesedi götürmek için Akilus'u ikna etmeyi başaracaktı. Akilus Hermes'in isteğini kıramayacaktı ve fidye olarak Hector'un ağırlığınca altın ödenmesine karar verilecekti. Altın denk getirilemeyince olan biteni surların üzerinden izleyen Polixena kollarındaki bilezikleri vererek altını denkleştirecekti. Polixena bu asil davranışıyla Aquilus'un hayranlığını kazanmaya başladı. Yunan savaşçı daha sonra Priyamos'a dönerek şunları söyledi. Polixena'nın karşılığında size seve seve Hector'u vereceğim. Eğer benim onunla evlenmeme izin verirseniz ve Helen'i de Menelaos'a iade ederseniz Size söz veriyorum bu iki halk arasındaki savaş hemen yerini barışa bırakacaktır. Priamos bir müddet düşündükten sonra altın karşılığında Hector'un cesedinin geri verilmesine ısrar etti. Kızı vermeye pek yanaşmamıştı ancak yapacak bir şey de yoktu. En sonunda bir şart koydu. Akilus ilk önce kuşatmayı kaldıracaktı. Ancak bunu yaparsa ile evlendirilebilecekti. Akilus anlaşmayı kabul etti ve Priamos Hector'un cesedini alarak oradan uzaklaştı. Ne var ki Akilus, Polixena'nın erkek kardeşini savaş sırasında vahşice öldürmüştü. Polixena, Akilus'tan öylesine nefret etmişti ki onu kendisine sırılsıkla maaşık ederek Akilus'un ölümsüzlük sırrını öğrenmeyi başarmıştı. Akilus'tan çıplak ayakla tapınağa gelmesini istedi. Genç kadının isteği üzerine Akilus, anlaşmayı onaylamak üzere silahsız ve çıplak ayaklarıyla Timbral'ı Apollon Tapınağı'na gitti. Tapınaktan içeri girer girmez Dipobos onu selamladı ve dostça sarılarak tüm vücudunu kavradı. Tam bu sırada tanrıya ait olan heykelin arkasına gizlenmiş olan Paris, zehirli bir okla Akilusu sağ topuğundan vurarak yaraladı. Paris hem Helen'i kaçıran ve savaşa sebep olan kişiydi, hem de Akilus'un öldürdüğü yüce savaşçı Hector'un küçük kardeşiydi. Normalde ok Akilus'un topuğuna gelmeyecekti ama tanrı Apollon, Hektor'a yapılan saygısızlığa çok sinirlenmişti ve okun yönünü değiştirerek Akilus'un yara alarak zehirlenmesini sağlamıştı. İşte İlyada'nın kahramanının, Milmidonların en büyük savaşçısının hayatı böyle son buldu. Akilus'un yani Aşil'in okla vurulduğu bölge baldırda bulunan kasların topuğa bağlandığı yerdir. Burası vücudun en güçlü tendonudur ve 500 kilogramlık gerilmelere bile dayanıklıdır. Tendon'a bu efsaneden esinlenilerek Aşil Tendonu ismi verilmiştir. Aşil ölmüştü ama savaş bitmemişti. Akayanlar onca yıllık mücadele sonunda savaşmaktan vazgeçtiklerini, geri çekildiklerini ilan ettiler. Hediye mahiyetinde dev bir tahta at yapıp turba surlarının önüne bıraktılar. Tabii ki at bir tuzaktı, içine yerleştirilmiş askerler vardı. Hediyeyi memnuniyetle kabul eden turbalılar atı şehre aldılar ve kutlamalara başladılar. Gece vakti ortalık sessizken atın içine saklanmış olan akeyan askerleri dışarı çıktı ve şehri ele geçirdiler. Kenti yerle bir eden Akayan askerleri hiçbir erkeği sağ bırakmadılar. Kadınları da ganimet olarak bölüştüler. Bu yıkımdan sadece çok az turvalı kurtulabilmişti. Efsanenin bir versiyonuna göre Paris'te kurtulanlardan biriydi. Paris ve yanındakiler İd Adası'na kaçtılar ve orada bir gemi yaparak denizlere açıldılar. Yolculuğun sonunda İtalya'ya vardılar ve burada Roma şehrini kurdular. İlyada destanı aslında tamamen Akilus'un üzerine kurgulanmıştır. Ama bu destanın sonradan farklı ele alınmış versiyonları da vardır. Aquilus adına birçok yazar tragedyalar yazmıştır. Bunlardan sadece Eripides'in Ipigenia Auliste adlı olanından başka diğerlerinin hepsi kaybolmuştur. Latinlerden Statius Aquileis adlı eserinde Akileis Skiros'ta efsanesini işlemiştir. Bunun yanında hem Ovid'in Metamorphosis eserinde hem de Higinus'un Fabule eserinde Akilus'a yer verilmiştir. Bütün bunlar birer efsane olabilir. Ancak gerçek savaşlardan esinlenilerek ortaya atılmış bazı destanlar da olabilirler. Bu gibi destanlardan alınacak birçok ders vardır ve bu dersler kişinin karakterine göre değişmektedir. Achilles temelde öfkeyi, cesareti ve intikam hırsını öne çıkarsa da, İlyada okunduğunda onun insani yönleri de görülmektedir. Bu eserde onun psikolojik değişimleri ve verdiği mücadeleler tam anlamıyla yansıtılmıştır. Şu anda elimize kılıç alıp meydanlara çıkmasak da biz de hayatımızın her anında bir mücadele veriyoruz. Ve bu mücadeleyi kolaylaştırmak ya da en azından iyi anlamak açısından hem edebi hikayeler hem de felsefe bize son derece yardım edebilir. Bu sebepten dolayı bu tip destanlarla alakalı videolar hazırlamaya devam edeceğim ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond, görüşmek üzere.